1101, numaralı konu, büreyde, ın Muaviye'ye, sen şefaat umarsın da Ali Ummaz mı, demesi, evet, büreyde şöyle anlatıyor, bir gün Muaviye'nin huzuruna girdiğimde onun bir kişiyle konuşmakta olduğunu gördüm ve, ey Muaviye, konuşmama izin verir misin, dedim, benim kendisinin konuştuğu adamla konuşacağımı zannederek, evet, dedi, bunun üzerine şunları söyledim, ben Hazreti Peygamber'in, kıyamet yönünde, yeryüzündeki taşlar ve ağaçlar sayısınca insana şefaat edeceğimi ümit ediyorum, buyur olduğunu işittim. Ey Muaviye, sen şefaat umarsın da Ali ummaz mı?